Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecma'in emma ba'd Değerli kardeşlerim Allah'ın rahmeti, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun Rabbim sizleri ve beni kitabın ve sünnetin yolundan ayırmasın Mübarek rahmet ayını bizlere hayırlara vesile kılsın Değerli dostlar, değerli kardeşler Facebook'tan olsun, özel web sayfamızdan olsun birçok kardeşimiz dini öğrenirken nereden başlamak gerektiğine dair sorular soruyorlar. Acaba biz dinimizi öğrenirken nereden başlayalım hocam? Hangi konudan başlayalım? Bize bu konuda yardımcı olur musun? Bu konuları tayin eder misin? Veya kitap tavsiye eder misin? diye soruyorlar. Ben de bu sorulara binaen çok kısa olmak şartıyla Allah'ın izniyle dinimi öğreniyorum başlığı altında seri bir ders yapmaya azmettim. Rabbim beni bu çalışmamda başarılı kılsın. O halde değerli kardeşlerim birinci adımdan bugün başlayalım Allah'ın izniyle dinimi öğreniyorum serisine devam edelim. Ey değerli kardeşim bir Müslüman dinini öğrenmek istediği zaman dini kavramak istediği zaman ilk başta bilmesi gereken insan oğlunun emrolunduğu bir husustan başlaması lazım. Yani yeryüzünde bütün insanların emrolunduğu doğrulaması gereken tasdiklemesi gereken bilmesi gereken, iman etmesi gereken birinci maddeden ilk adımdan başlaması gerekiyor. Birinci madde ilk adım değerli kardeşlerim tevhidi bilmektir. Tevhid nedir ve tevhidin çeşitleri nelerdir? Her bir Müslümanın İslam dinini öğrenirken bilmesi gereken birinci madde veya atması gereken ilk adım bu konu olmalıdır. O halde gelin bana müsaade edin çok kısa ve öz olarak tevhidi tanımlayalım. Üç çeşit kısmına değinelim ve inşallah serimizin ilkini bitirelim. Değerli kardeşlerim, Tevhid, billemek demektir. Vahhede kökünden gelir. Ve vahhede kökünden geldiği için temhît mastardır. Ve lügat anlamı olarak da teklemek, billemek demektir. Istilahi dediğimiz dini anlamdaki, dini terimsel anlamdaki tanımına geldiğimiz zaman... Allah subhanahu ve teala'yı rububiyetinde uluhiyetinde isim ve sıfatında billemek demektir. Yeniden söylüyorum. Allah subhanahu ve teala'yı rububiyetinde uluhiyetinde isim ve sıfatında billemek demektir. Peki tevhid madem rububiyetinde uluhiyetinde isim ve sıfatında Allah'ı billemek dedik. Peki rububiyet nedir, uluhiyet nedir, isim ve sıfat nedir? Bunlara da kısaca değinelim. Değerli kardeşlerim, rububiyet dediğimiz Allah subhanahu ve teala'yı yaratmasında, fiillerinde birlemektir. Yani yerleri, gökleri yaratan, düzenleyen, meydana getiren ve aynı şekilde insanı terbiye eden, alemi düzenleyen, terbiye eden bir tek olarak Allah subhanahu ve teala'yı birlemektir. Yani beni yaratan, yerleri yaratan, düzen koyan, hukuk koyan, kanun koyan, nizam belirleyen olarak bir tek Allah'ı kabul etmem demektir. Onun dışındaki bütün varlıkları da reddetmem, inkar etmem demektir. O halde rububiyet, Allah-u Teala'yı yaratmada, düzenlemede, meydana getirmede, evirmede, çevirmede, kainata düzen vermede, yeryüzünde hukuk koyma, kanun koyma yasa belirleme hukukunda da Allah Subhanahu ve Taala'yı billemek, doğrulamak demektir. İkinci tevhidin çeşidi olan uluhiyet ise Allah Subhanahu ve Taala'yı ibadette billemektir. Malum bildiğiniz gibi bizim Allah'ın bize emrettiği, Resulünün emrettiği ibadetlerimiz vardır. Bütün bu ibadetlerimizi yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Taala'ya yapmaktır. Yani diyelim ki namazımı, orucumu, zekatımı, hacımı ve aynı şekilde secdemi, rukumu, kıyamımı, bütün ibadetlerimi, Kur'an ve sünnetin bana emrettiği bütün ibadet çeşitlerini, tevekkülümü ve iste'ane, istiğafe dediğim yardım istemeyi, medet beklemeyi ve bir tek ve bir tek Allah subhanahu ve teala'ya yapmam gerektiğini doğrulamaktır. O halde uluhiyet tevhidi Değerli kardeşlerim Allah subhanahu ve ta'la'yı ibadette bilmemek, kulluğun ona ait olduğunu, boyun bütmenin sadece ona ait olduğunu doğrulamaktır, tasdiklemektir. Değerli kardeşlerim, uluhiyet tevhidi bütün peygamberlerin getirdiği tevhidin ta kendisidir. Daha önceki kavimler, peygamberler geldiğinde Allah'ı bilirler, tanırlar, itiraf ederlerdi. Peygamberler kavimlere rububiyet tevhidini, doğrulatmak amacıyla gelmedi. Peygamberler uluhiyet tevhidini doğrulatmak, billetmek amacıyla yani ibadetin sadece Allah'a ait olduğu gerçeğini öğretmek amacıyla geldi. Bu da ikinci tevhid çeşidimizdi. Son çeşidimiz ise isim ve sıfatında Allah subhanahu ve ta'layı billemektir. Yani Kur'an'ın ve sünnetin bize tevkifi olarak Naslarla ispat ettiği isim ve sıfatlarını Allah'ın celaline, şanına, kibriyasına, azametine yakışır tarzda doğrulamak, iman etmek, ispat etmek ve onun celaline layık olmayan, azametine yakışmayan, celaline yakışmayan isim ve sıfatları da zatından nefretmek, uzaklaştırmaktır ve doğrulamamaktır. Bu da isim ve sıfat tevhididir. Tabi bunların detayları değerli kardeşlerim fazladır. Biz bu detaylara inmiyoruz. Kısama muhtasar olarak anlatıyoruz. Bir diğer nokta isim ve sıfat tevhidinde çok önemlidir. Yedi yola kaçmaksızın Allah subhanahu ve teala'yı isminde ve sıfatında bilmek gerekir. Yani teşbihe, temsile, teçime, tahtile, teklife değerli kardeşlerim kaçmaksızın Allah subhanahu ve teala'yı bilmek Güzel isim ve sıfatlarında onu doğrulamak, billemek gerekir. Rabbim bizleri tevhidi bilen, çeşitlerini kavrayan müminlerden eylesin. Ey değerli kardeşim tevhidi bilmeden cennete asla giremezsin. O zaman ben şöyle bir muhtasar yapıyorum. Tevhid Allah'ı billemektir. Neyde billemektir? Yaratmasında, ibadette, yüce isim ve sıfatında billemektir. O halde bu şekilde ezberlemen, bu şekilde bilmen bile inşallah yeterlidir cennete girmende. Ey kardeşim sakın cennet anahtarını kaybetme. Bu birinci serimiz inşallah bu kadar olsun. Bununla yetinelim. İnşallah önümüzdeki dersimizde de yeni bir inşallah adımla devam ederiz. Rabbim beni ve seni tevhid yolundan ayırmasın. İslam üzere muhafaza buyursun. Subhaneke Allahümme ve bihamdi. Eşvedu enna ilaha illa ente ve estağfuruka ve etubu ileyk. Beni dinlediğiniz için Rabbim sizlere bu rahmet ayında huzur ve sükunet, rahmet ve bereket ve ahiret hayatında da cenneti nasip etsin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi taf. وتتركني بلا خلان بتتركني أعاني الجرح وعاني الصمت والخذلان تخليني أعيش الوقت مع الحسرة مع الحرمة أي دموعي ترى تمثل الضحكه وعيش الوقت <بالنسيا> دخلك ما أبي غيرك على فرقك أنا وتتركني بلا خلان بتتركني أعاني الجرح وعاني الصمت والخذلان تخليني يعيش الوقت مع الحسرة مع الحرمة أيضا أدرب معاناتي من الفرق من الأحزان دخلك لا تخليني أعاني قسوة الهجرة أعاني قسوة الهجرة يكيف بكي وانا سجل وانا طلب ربي الغفران وكيف بك وانا خاشع وانا اقرا من القراء انا دموعي تبي ترحل انا دموعي تبي ترحل انا دموعي تبي ترحل وتتركني بلا خلل وتتركني بلا خلل وتتركني بلا خلل